Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Sibel Oral. Hoş geldiniz Sibel. Hoş bulduk. Ee, Sibel uzun yıllardır gazetecilik yapıyor. Ayrıca kendisi hem bir yazar hem bir edebiyatçı, <gülüyor> sadece yazar da değil. Ve bir süredir de e, Kritik 24, K24'ün <gülüyor> e, başında... E, Sibel'le bugün hem Kritik 24'ü konuşacağız hem de e, bugün günümüzdeki yazar algısı, edebiyat ortamı hatta belki edebiyat tanımı bunlara da değinmeye çalışacağız. Mevcut kısa süremiz içerisinde. Biraz şeyle başlayalım istersen Sibel. Kritik yani 24 bunun ortaya çıkması e, nasıl oldu? Böyle bir ihtiyaç mı doğdu? Hı hı. ...ya da bu ihtiyaç neden doğdu? Biraz <gülüyor> öyle başlayalım istersen. Yani böyle bir ihtiyaç... ...aslında şöyle ben... ...yaklaşık... ...galiba 16 yıldır falan gazetecilik yapıyorum. Bunun son 9 yılı sadece... ...kültür sanat ve edebiyat alanına yoğunlaştı. Ve... ...bu sanata, edebiyata... ...yoğunlaştığım dönemde... ...bir kitap ekinin başındaydım. Yaklaşık 2 sene boyunca taraf <gülüyor> kitabı çıkardım. Onun dışında... ...yine... Kitap eklerinde ya da edebiyat dergilerine işte düzenli söyleşiler yaptım vesaire. Ee, ama böyle bir şey vardı yani eksik olan bir şey vardı. Bazen eksik ama bazen de fazla olan bir şeyler vardı. Ve e, p 4 bağımsız gazetecilik platformu altında e, K24'ü kurmaya karar verdik. Bu aslında şey ilk Yasemin Çongar'ın kurduğu bir hayaldi. Ben ona eşlik ettim ve birlikte yani ilk adımlarını birlikte attık. Ve T24'ün bağımsız internet sitesi biliyorsunuz ona da hem ondan destek almak hem de ona destek olmak için T24'ün çatısı altında kurduk. İhtiyacımız suydu aslında bağımsız yayıncılık. Ee, uzun yıllardır Türkiye'de pek mümkün olmayan ya da bedelleri ağır olan ya da işte zar zor kıt kanat olan e, bir hayaldi bizimkisi e, çünkü biliyorsunuz kitap ekleri ya da işte dergiler e, alacakları ilanlara bağımlı olarak e, yaşıyorlar ve o ilanlara bağımlı olarak içerik üretiyorlar ya da e, yukarıdan gelen içerikleri e, yayınlıyorlar ama e, biz bağımsız bir e, yolda ilerlediğimiz için hani hiç bir zaman öyle bir kaygımız olmadı. E, i̇lan almak istemiyoruz e, ve ilan vermek de istemiyoruz. Hani <gülüyor> bizim için önemli olan buydu yani tamamen bağımsız olmak. Birazcık hani hem kendi deneyimlerimiz hem e, yakın çevremizdeki işte yazar, yayıncı dostlarımızla. ...işte görüştük, konuştuk... ...biz okur olarak... ...ne severiz... ...ne isteriz, neyi istemeyiz... ...ne gerçektir... ...yani gerçekten sahicidir... ...bir söyleşi nasıl sahici olur... ...ya da bir yazıyı okuduğumuz zaman... ...nasıl o yazının herhangi bir çıkar... ...olmadan o sayfaya girdiğine emin olabiliriz... ...hani bir duygudur... ...yani k 4 bu tür duyguların... ...doğrultusunda... E, ...kuruldu ve e, üçüncü yılına girdi. E, şu ana kadar e, zorlandığımız yerler oldu elbette... ...ama bu hani dışarıya yansıyan değil... ...daha çok kendi içimizde... ...birazcık kendi şikayetlerimiz... hani yayın dünyasında olan şikayetlerimiz... ...işte belki hani e, edebiyatta bazen aradığımızı bulamayışımız vesaire... ...öyle sorunlarımız da oldu ama hani... Hı -hı. E, ...zaman geçecek ve her şey daha iyi olacak diye... ...hem edebiyat açısından... ...hem yayıncılık açısından... ...hem internet yayıncılığı açısından... ...üçüncü yılı devirdik... İşte ...bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Evet, bir, şimdi kritik... ...yani KM4'ün şöyle bir özelliği de var... Ee, ...haftalık dosyalar... Hı -hı. E, ...yayınlanıyor... Hı -hı. ...ve bu dosyalar... E, ...hani hem alanında uzman... ...bazen soruşturmalar da buna eşlik ediyor... ...şimdi her hafta bir dosyayla... ...okurun karşısına çıkmak... Ee, ...muhtemelen çok kolay bir şey... ...olmasa gerek. Hı hı. Onun dışında... E, ...bir de bu dosya işi... ...çok internet yayıncılığında gördüğümüz bir şey değil. Hı hı. En azından edebiyat... E, şey, ...özel sayı daha çok kişiler için... ...falan yapılıyor ya edebiyatçılar... ...şunlar bunlar ama... ...siz daha çok tematik... Hı hı. ...hatta bazen türlere yönelik... ...dosyalar yapıyorsunuz. Bir de şey de var... E, ...K24'ün birçok bölümü var. Hı hı. Yani... ...kritik var... Kitap tanıtımı var, her söyleşiler şey var. var, dosyalar var, her şey var. Evvel zaman evet. var. Yani hatta o evvel zamanda bence Tuncay Birkan olağanüstü bir şey yapıyor evet, orada. Evet ee, Böyle bizim birçok algımızı değiştirdi. Orada ortaya koyduklarıyla. Ve hani böyle bir platformun ortaya çıkması da güzel bir şey. Hani kitap eklerindeki sahaftan köşesi gibi bir şey değil mesela. Evet o. bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Hani geçmişi alıp bugüne getirip bugünkü... Bağlantıları da kurarak hı hı. orada bir şey yaratıldı. Yani bu köşeler hem sanki K24'te daha güncelle bitişen bir anlam kazandılar. Hani öyle köhne bir şekilde değil. Hani bunlar bugüne getirildiğinde ne anlam ifade ediyorlar gibi bir şey de sanki ortaya çıktı. Bu hedeflenilen bir şey miydi mesela baştan beri? Hı hı. Bir de bu kadar çok çeşitlilik e, nasıl ortaya çıktı? Bu çeşitlilik... <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani neredeyse her hafta... Böyle bir dergi çıkarmak gibi. Ya evet, aslında neyin doğru? Her hafta dergi çıkarıyor e, gibi bir durumumuz var. Ama bize sorarsan, bizim hala e, eksiklerimiz var. <gülüyor> hala e, hani başında planladığımız ama yapamadığımız birçok şey var. E, Evet dediğin gibi haftalık bir dergi gibi düşünüyoruz her perşembe işte saat 11 ile 12 sularında yeni yazılarıyla işte kamuya açılan bir yer herkesin ulaşabildiği bir yer ve evet dediğin gibi birçok ne diyelim kategori var bölüm var işte evvel zaman bizim için çok kıymetli Aslına bakarsan hani çok... Az güncellenen bir yer yani ayda bir belki iki tane yeni yazı giriyor oraya ama bizim çok kıymet verdiğimiz yani bir okur olarak benim de çok hani heyecanla, heyecanlandıran yerlerden biri bir orası bir de her şey açıkçası evet. söyleyeyim her şey de beni çok heyecanlandırıyor. Ee, biz aslında en başta daha farklı şeyler de düşünmüştük. Hatta bu iki gündür e, birazcık bunlar üzerine yoğunlaştık herhalde. Önümüzdeki günlerde bunları yine projelendirip e, yeni, e, <gülüyor> yeni bölümlerde açmayı <gülüyor> planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela İngilizce bölümüydü. Ee, çok kişinin belki farkında olmadığı bir şey ama KM4'ün İngilizce sayfaları yani. var. Aynı zamanda işte söyleşilerin video olduğu ya da bazı evet. yazarların işte öykülerini ya da yazılarından bölümler okuduğu... ...bir bölümümüz daha var... Ya ...bu gittikçe zenginleşiyor... ...aslında internetin şöyle bir şey var yani durmazsan durmuyorsun ve hmm. e, durman için hani maddi nedenler olabilir en fazla. Onun dışında hani ne kadar çok yaratabilirsen ya da yaratıcılara ne kadar çok alan açarsan dünya o kadar büyüyor. Biz zaten Kaybolurdu açtığımız ilk e, açtığımız zaman galiba ilk editoryasıydı. Size kaybolmak için bir dünya kuruyoruz. Aynı zamanda sizi yani hepimizin kaybolması için bir dünya kuruyoruz demiştik. Ne tekimde hani kurduk ve gittikçe büyüyor. İşte evvel zaman işte o o bölüm birazcık şey Tuncay e, Birkan'ın sayesinde aslında e, o kadar hani e, iyi evet. hale geldi. Evet. E, e, onun böyle muazzam bir arşivi var ya o onun arşivinden faydalanıyoruz ya o bize yönlendiriyor bir şekilde. E, dosya konusuna gelince de evet e, biraz farklı dosyalarımız oluyor ama galiba her, yani okurlarda alıştı mesela 3 diye dosya yaptık. Biz önce 3 dediğimizde bir şey ifade etmiyor ya da ne bileyim mesela popülizm diye dosya yaptık hı hı. en son. bir yani Edebiyat kitap sitesinden belki beklemezsin popülizm hı hı. diye bir dosya. Ee, ama bir şekilde biz onu e, yani seçtiğimiz konuları, e, dosya konuları ya da diğer konuları ya da kitapları ya da yazarları e, bir şekilde... ...bugüne e, bağlamanın yollarını buluyoruz ya da görüyoruz ya da bağlıyoruz e, diyebilirim. Dosya konuları genelde aslında hep şey, hani bir şey oluyor... Hı -hı. E, çok fazla... Yani bir ayağı ıı, burada oluyor. Kesinlikle, Hı. kesinlikle. Bir ayağı her zaman burada ve ıı, açık oluyor. Ama biz onun belki görülmesini istiyoruz. Mesela popülizm işte... Iı, çok konuşuluyor şu anda. Evet, aynen evet. öyle. Yani Referandumdan sonra ne yapacaktık? Yani çiçek diye dosya yapacak değildik herhalde. Hı -hı. Popülizm diye dosya yapalım dedik. Bir de bu kadar çok konuşulan şey nedir, ne değildir? Aynen öyle. Evet. Aynen Hı. öyle. Ve hani biz sadece şey değiliz. Yani Hı. kitap tanıtım ya da kitap ıı, eleştiri sitesi falan değiliz. Öyle olsak dahi kitaplar da zaten dünyadan ve şu anda içinde yaşadığımız zamandan ve onun içinde olan her şeyden beslenen ya da ileride beslenecek olanı bir şekilde zaten bağlı olan şeyler. Bu yüzden biz popülizm dosyası da yapabiliriz, ne bileyim savaş çevre dosyası da çevre dosyası da yapabiliriz. Her şey yapabiliriz. Evet. Birazcık dosya konularımızı ve diğer konuları buna göre seçiyoruz. Evet, Sibel ikinci bölüme geçmeden bir ara verelim istersen. Hı hı. Ne çalalım bugün? Zuhal Olcay'dan Gecenin Öteki Yüzünü çalalım. Peki. Hadi koş hayata. Hey bre Karaca Ahmet. Kara mezarlık. Sana gelmiyorum işte. Var mı Gecenin öteki yüzünde sorgulanan günahlarımız bekler Sevdiklerimiz kaçardı kaybedecek neyimiz Kellerimiz uçsuz yapılarımız bir ane. gecenin öteki yüzü bizim yüzümüz umutlarımız suçsuz bir çare gecenin öteki. Gecenin öteki yüzünde söylereceğiz sözlerimiz hep vardı susardık kalbimiz sizlerden susardık hiçbir şey sormazdı gecenin öteki. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında bugün konuğumuz Sibel Oral. Ee, Sibel şimdi ilk bölümde de işte kritik 24'ü konuştuk bölümlerini, edebiyatın artık ya da kitapların e, günümüzde konuşulan birçok kavramdan ve yaşadığımız şeyden bağımsız olmadığını, hı hı. dosyalarında her zaman ayağının hem bununla hem de ...bunlarla ilişkili olduğunu ve sizin de bunu önemsediğinizi konuştuk. Şimdi biraz şeyden bahsedelim mi? Yani yıllardır belki bu Türkiye'de çok eskimeyen bir şey. Hep de böyle zaman zaman dönüp dolaşıp önümüze gelen bir şey. Bu eleştiri meselesi. <gülüyor> Öyle değil mi? Herhalde bunu bir yüz senedir konuşuyoruz. <gülüyor> evet. Daha da bitmeyecek bir konu. Yani ben kendi adıma mesela artık bir yavaş yavaş eleştiri ortamının daha canlandığını düşünüyorum. <gülüyor> Eskisi gibi hani sadece bir dönem çok eleştirildi ya sadece kitap tanıtımları var. Hı hı. Kimse hiçbir şey demiyor. Hı hı. Ee, dolayısıyla iyi hangisi, kötü hangisi ya da bir edebi eseri iyi ya da kötü yapan kriterler nelerdir? Ee, mesela sizde zaman zaman tartışmalar da oldu. Ee, işte tarihe ve eleştiriye yönelik dosyalar da oldu. Hı hı. Mesela yani kritik 24 gibi bir şeyin ortaya çıkışı sence bu var olan eleştiri ortamında... Nasıl bir şey yarattı? Bir şey ee, yarattı mı? Yani siz böyle bir şeye hizmet ettiniz mi ya da? Ya biz e, açıkçası etmeyi çok istedik en başta. E, çünkü bu ne? Yani bütün e, kitap eklerini doğal hem okur olarak hem de işimiz gereği takip ediyoruz. Kitap yazılarını okuyoruz. Ayrıca biz o kitapları da okuyoruz. E, ortada böyle tuhaf bir şekilde hani... Ee, ...özeti çıkarılan kitaplar... ...ya da işte arka sayfası... ...aman arka kapağından işte ortasından... ...orasından burasından işte yazılar... ...birazcık yazar hakkında bilgi vesaire... ...öyle basılan yazılar vardı... ...hala da varlar... ...olacaklar, yapacak bir şey yok... ...biz e, yol çıkarken böyle yazılar olmasın... ...dedik e, sitemizde... E, ...hiç mi olmadı... ...tabii ki oldu... ...bundan kaçamıyorsunuz çünkü... E, ...bir eleştiri... ...biz ona kritik diyoruz kendi içimizde... ...ve zaten öyle bir bölümü açtık... ...yani bir e, kitabı ama sadece bir kitap değil... ...konuyu, kitabın konu e, edindiği... ...bir başlığı kritik etmek... ...ne demek... ...başka yani bunu tarihsel anlamda incelemek, başka kitaplardan ya da işte olaylardan referanslar vermek... ...ama ciddi anlamda yani bir kitap üzerine düşünmek, bir kitap üzerine çalışmak... ...ama bütün bunların da, bütün bunlardan da en önemlisi ne biliyor musunuz? Edebiyat için ya da yazı için, metin için emek harcamak. Yani şu kitabı da yazayım, tanıtımını yazayım, gönderim, telifimi alayım değil... Edebiyat öyle bir şey yani emek isteyen bir şey kitap yazısı yazmak da emek isteyen bir şey ve biz bize yazı yazan arkadaşlarımızdan bunu rica ediyoruz. Ee, geri gönderdiğimiz yazı çok oluyor mesela eleştiri yazısı yazsın diyor bize gönderiyor ve biz e, editörlerimiz o yazıları okuyoruz ve biz o yazılarla ilgili kendi eleştirilerimiz yani yazıların eksikleri nedir diye o kişiye tekrar gönderiyoruz. Revize istiyoruz. Yazmak istiyorsa, buna emek vermek istiyorsa evet. veriyor. Yoksa yok falan diyor. O yazıyı biz, biz daha sonra başka bir yerde de okuyabiliriz. Hmm. Ama Kalim böyle bir şey var. Yani e, gerçekten bir editörlük müessesesi var. Evet reddettiğimiz yazı da çok oluyor. Bizi sevmeyenler de çok. Ama buna lütfen buna buradan söylemek istiyorum. Yani kitaba... Kitabı okumaya ve kitap hakkında yazı yazmaya. Bu eleştiri de olabilir, tanıtım yazısı da olabilir. Emek vermek ve gerçekten e, yeni bir şey söylemek. Sen biraz önce dedin ya kimse e, yeni bir şey demiyor dedin. Ben sen ol cümleyi kurarken şey düşündüm. Edebiyatta şu anda kimse yeni bir şey diyor mu ki acaba e, eleştiri ya da kritik yazısı yazacak olan yahut tanıtım yazısı yazacak olan kişi yeni bir şey desin. Belki şu anda e, bir eleştiri... E, durumunun olmaması bu iyi ya da kötü anlamda ya da bir kritik, e, te, kısır e, bir hal olmasının nedeni biraz da edebiyatla ilgili ve biraz da aslında alışkanlıklarımızla ilgili bir şey diye düşünüyorum bu biraz evet alışkanlıklarımızla ilgili ama mesela e, şey yani yine burada biz yazarlarla da konuştuğumuzda daha önce hep bir, bir de şöyle bir şey var yani genel olarak e, benim gözüme çarpan eleştiri ortamının çok canlı olmaması Hani hı hı. Bu biraz önce konuştuğumuz hı hı. şeyin dışında hani bedeli bir kalite aramak, bunun için emek harcamak, kafa patlatmak, sorular sormak, oradaki bir şeyi bulmanın dışında o bulunduğunda bir karşılık alıyor mu? Mesela sence hani tam da istediğin gibi bir kritikle karşılaştığında hı hı. var mevcut eleştiri ortamı hı hı. buna bir karşılık veriyor mu? Hayır vermiyor, <gülüyor> değil mi? Evet. Ya ben mesela tabii için burada isimde vermekten çekinmiyorum. Ee, yani Orhan Koçan, yani sen de biliyorsun tehlikeli dönüşler. Hı hı. Bence son herhalde 10 yıl içerisinde Türkçe'de eleştiri tarihi anlamında yazılmış en ciddi ve hı hı. en iddialı eserlerden biri. Ben şey diye bekledim. Oo yer yerinden oynayacak, hı. böyle şeyler olacak falan gerçi evet. bir. Daha bir ay mı oldu, iki ay mı oldu? İki ay oldu galiba. Galiba oldu. Biz mesela o kitapla ilgili... E birinden bir akademisyen, bir hocamızdan yazı istedik ve zaman ona vermedik. Yani ne zaman istersen e, o zaman yaz, ne zaman kendini hazır hissedersen işte o biraz önce söylediğim kitabın üzerine düşünmek, emek evet. vesaire e, yakında KM4'te olacak. Diye. O kitapta evet, yazı Ben de biliyorum. Yazı, yazan kişiyi de biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda. Yani sonuçta şey de oluyor ya, bazen gerçekten öyle bir şey oluyor ki ya bir, bir taraftan şey de oluyor. Hani her ortamda olduğu gibi bazı kişilerin dokunulmaz var yani hı hı. Onlar hiçbir şekilde eleştirilmiyorlar. Hı hı. Ya da eleştirilseler de karşılarına sağlam argümanlarla çıkılmıyor. Hı hı. Mesela ben şeyi düşünüyorum. ikinci yeni döneminde birbirlerini okuyorlar. Birbirleri üzerine yazıyorlar. Evet. Mesela bugün hiç olmayan bir Burada şey. birbirleriyle fotoğraf çektirip Instagram'da paylaşıyorlar genelde. Mesela <gülüyor> <yani> o canlılık <gülüyor> ortamının olamamasının belki de yani bu böyle şeye mi döndük biraz daha Ya Bence an? birazcık tüketim artı artık görünme kaygısı var. Bütün şu ortamda yani Instagram'ın Twitter'ın Facebook'un ve bilmediğim başka sosyal medya mecraları da var sanırım. Bütün bunların olduğu ortamda hala neden bir görünme kaygısı var bilmiyorum. Evet yazar kitabı çıktığı zaman ne istiyor? Hemen e, yayın evinin işte basın danışmanı işte e, oraya arıyor, buraya arıyor, şunu arıyor, buna arıyor. İşte, şunu kitabı çıkıyor. işte. yazarın beklediğine söyleşi yapılsın onunla. E, büyük gazetelerde büyük röportajcılar onunla röportaj yapsın, fotoğraflarım çıksın. E, o, o şu yazı yazsın, şu dergide şurada olayım. Bunun yazarın bunları istememesi lazım. Yazar kitabını çıkarsın ve geri çekilsin. Bakalım ne olacak? Ama ım, şu anda öyle bir ortamda değiliz. Yani hmm. yazar kitabıyla birlikte sahneye çıkıyor ve sahnede duruyor ve işte alkışlanmayı bekliyor vesaire vesaire. Ben mesela günümüzde e, çok fazla görünmeyen yazarlar var. Sen de biliyorsun birçok. Ayhan yani, Geçkin dinleyicilerimiz onlardan de biliyorlar. Evet. Ben mesela onları gerçekten hani... Hı -hı. Ama görünenleri e, sevmiyorum istemiyorum anlamına tabii, tabii. gelmiyor ama ha. ben e, yazarın yazdığıyla yazarın duruşunun çok birbiriyle bağlantılı olduğunu ve okur için ben herhangi sıradan bir okur dahi olsam ben o bağlantıyı istiyorum ben o bağlantıya vurulmak istiyorum e, yazarın duruşu bence çok önemli yani. ...sosyal medyada da görülebilir. Hı -hı. Sürekli de görülebilir. Ama nasıl göründüğü... ...hangi amaçla görüldüğü... Hı, yani. ...zaten onu anlıyorsun. Yani o bakışı... ...o fotoğrafından da anlıyorsun. Neden orada olduğunu... ...ya da neden o cümleyi ettiğini... ...vesaire. Yani okur... E, ben, ...ben aslında okura çok güveniyorum. K24'ü ilk kurarken de biz... ...evet yani her şeye rağmen böyle bir şey yapacağız. Çünkü okurun olduğunu biliyorum. Ve okur... E, ...sessiz sakin. Yani bir... İyi okurlar var. O kadar da ben kötü Tabii, durumda çok olduğumuzu iyi okur, düşünmüyorum. Yani. İyi okurlar var ve onlar görüyorlar. Ama ben yani bir daha tekrardım yazarın e, görünme kaygısı bu kadar çok olmasa biraz daha sessiz olsalar, biraz daha sadece metinleriyle anılsalar, bence e, bilmiyorum belki eleştiri mekanizması da birazcık ona bağlı Tabii. olabilir. Belki eleştirmenler konuşmaya başlayabilir. Onlar yine belki. Evet, evet, evet, evet. E, Sibel çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Tabii daha konuşacak çok şey var ama maalesef biz burada <gülüyor> bitirmek zorundayız. E, Hoşçakalın. Görüşmek üzere.